Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ve berek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi بعد. Bugün 22 Şubat 2009 Pazar. E, Arapça derslerimizden 10. 2. ders. Değil mi? Kitapta 9. dersin B kısmı. Bizim ders işleyiş Sayımız olarak on ikinci dersteyiz. Tevfik Allah'tan. Buyur. Bismillah. Bismillah. Bismillah. B'den. <g pane��> <gülme> Bismillah. Eynel muderrisu. Eynel muderrisu. Öğretmen nerededir? Huvafil fasli. O sınıftadır. Eynel muderrisul Ve aynel mudarrisul cedid ve yeni öğretmenlerdedir. Ku'a in hu indel mudir. Indel mudir. Indel mudir. Hu indel mudir. O müdürün yanındadır. Bu yeni geçti geliştirdi. Ayında. Ayında yanında demiş. Ayında yanında yanında. Aynat talibul cedid. Yeni öğrenci nerededir? Vehab ile Mekteb, mektebeti. O e, O. Değil. O. O deméne. Nem kell. El mektebetü kütüphane Oké. Könyvtárba ment. Hm. Rajulut a könyvtárban? Hm. Mennyi a könyvtárban? Hm. Mennyi cümleyi bir yazalım. Şimdi burada ellezi gelince bunu bir yazalım. Onun kullanılış şekli. Yazıyorum. Men dâlike erraculüllezi ne diyordu? Kharacel âne Kharacel âne minel medesedi minel medesedi Kharacel Şimdi diyor ki e, Musannif cümlede Men zâliker racûl Şimdi sadece buraya düşün Men zâliker racûl Men ne demekti kim Zâliker racûl o adam O adam kimdir Ellezi Ellezi haracel âne minel medresete Ellezi desil buradan Geriye ne kaldı Haracel âne minel medresete El şimdi demek Haracel âne şimdi şimdi çıktı Nereden minel medreseti. Medrese'de. Tamam mı? Tamam. Bak. Ellezi aslında o ki demek. Böyle Türkçede o ki diyebiliriz ona. O ki. Mesela Huvallahu lezi o Allah ki evet. Huvallahu lezi o Allah ki halakat semavet var. Ardi yeri ve göğü yarattı. Evet. Tamam. Şimdi bu nasıl kullanılıyor? Şimdi cümlede ne diyor? Evet. Şimdi Ellezi'yi siliyoruz. Öyle cümleye bakıyoruz. Men a Kim o adam? Ellezi geç. Haracel min minel medreseti. Şimdi okuldan çıktı. Bu tabiri caizse sanki en an eki veriyor böyle. Evet. Heh. En an. Tamam. En an. Yani. Haracel âne minel medreseti. Ne demekti? Okuldan çıktı. Yani okuldan çıkan. Tamam Okuldan evet. çıkan. Şimdi bu ellezi kullanıldıkça böyle oturur. Biz kabı olarak böyle bir anlatıyoruz. Men zelike racülüllezi haracel anemin el medreseti. Haracel anemin el medreseti şim, şimdi sınıftan çıktı. Ellezi getirdik şimdi sınıftan çıkan o adam kimdir? Evet. Burada tavilü mu demişti? Ha tavilüyi unuttuk. Bak hiç hatırlatmıyorsun. Men zelike racülü tavilü demişti. Et tavilü. Tavili uzun. Tamam Uzun adam. Arasında sıfat mevsuf var. Geçen derste işledik sıfat mevsufu. Ben derliker raculut tabeilu kim? O uzun adam, değil mi? Karacel Ânemil Medreseti okuldan çıktı. Yani okuldan çıkan o uzun adam kimdir? Ben derliker raculut tabeilu kim? O uzun adam. Elledi o ki Karacel Ânemil Medreseti sınıftan çıktı. Evet. Şimdi sınıftan çıktı. Yani şimdi sınıftan çıkan o uzun adam kimdir? devam et. Huwa Huwa el vermeye devam ediyor. O yeni müdürdür. geçiş yapıyorsun il. men ile diye geçiş. veladu Saghirul Levi Levi kharacal áne kharacal áne min fasli Menil veladus saghirul lezí kharacal áne min el fasli Ne demek? O küçük Bir dakika. Sınıftan çıkan küçük çocuk kimdir? Sınıftan çıkan küçük çocuk kimdir? Kırık tercümeyle şöyle yapacağız. Ve menil el ولد küçük çocuk. Küçük. Men küçük kim, kim küçük demek? Duydum. Men el ولد الصغيرu küçük çocuk kimdir? kimdir? Ellezî o ki خرجa çıktı el ane şimdi min el faslı sınıftan. Hmm. E şimdi en an dedik değil mi ellezî? Evet. Şimdi sınıftan çıkan küçük çocuk <gülüyor> kimdir? Şimdi sınıftan çıkan küçük çocuk kimdir? Evet. E <Evet. gülüyor> O yeni öğretmenin yön müdürü'n olur? Tamam, onu da yazalım. Huve mudiril cedidi. Huve bnuhve bnuhul mudire. Mudiril Şimdi biz dokuzuncu dersiz, onuncu dersten itibaren artık pratiğe de geçeceğiz demiştik biz, değil mi? Hatırlarsınız? Huwa binul müdiri. Şimdi, el huwa binul müdir ilcidiydi, tamam? Bu ilcidiyi geç, sil. Geriye ne kalıyor? Huwa binul müdiri. Ne demek? Huwa ibnul müdiri. Ne demek? Şey, isim tamam, şey tamam olur. Ha. olarak ne demek? O müdürün oğludur. Ha. Huwa o ibnul müdiri. Müdaf, müdafenle haralarında. Müdürün oğludur. Şimdi bakıyoruz. Cedid kelimesi gelmiş. Bakıyoruz müdür eliflamlı. Yani marife. Evet. Cedid de marife. Değil mi? Evet. Ee, müdür mecrür olmuş. mudaf ıley olduğundan dolayı. Yani el-mudîru olmamış. İbnul ül olmuş. Evet. E bakıyoruz el-cedîdi de öyle. Evet. O zaman el-mudîril el cedîdi kendi aralarında sıfat mevsuf. Evet. Ama İbnul ül kendi aralarında ne? Mudafın-ıley. Evet. O zaman diyoruz ki yeni müdürün oğlu. Yeni müdür. Sıfat mevsuf. Evet. Müdürün oğlu, mudaf, mudafınla. O zaman diyoruz ki o yeni müdürün oğludur evet. Tamam. Devam. Leman tilke, tilke sıyara tul, cemile, cemile tul. Hemen yazalım. Leman tilke sıyara tul cemile Limen ne demekti limen? Burada lam içinlik mülk ifade eder değil mi? Limen. Kimin içindir? Yani kimindir? Tilke. Tilke ne demek? O. Of, şey. Ama kimin için o? Dış mühendisler kelimesi. için. Hı. Neden mühendis getirmiş? Seyyara'dan, Seyyar. arabadan. Seyyar kelimesi mühendis. Sonundaki e, mühendislik taasından anlaşıldığı üzere değil mi? Liman tilke a el miletu. Tamam. limantilke tilke es seyyaratu el tamam. evet. es Şimdi. Es seyyaratu el cemiletu. Kendi arasında ne? Sıfat mevsul. Evet. Neden? marife. kerimesi marife. Marife olduğunu alameti ne? Eliflam. Evet. El cemiletu o da marife. Değil mi? Değil evet bir isim. Ona gelen sıfat da ne? Mühendis. Evet. Bak ikisinde sonunda ne var? Mühendislik taz. Evet. O zaman anlıyoruz ki bu sıfat mevsuf. Sıfat mevsufun tercümesi nasıl oluyor, oluyordu? Mesela işte güzel araba. Şuradaki evet. gibi. Uzun adam. Değil mi? Evet. Kısa çocuk. Çalışkan evet. Ali. Evet. Zengin tüccar. Evet. Değil mi? Evet. Siyah kapı. Evet. Pahalı koltuk. Gibi. Devam. O zaman diyoruz ki, limen tilke seyyaratul cemileti. O güzel araba kimindir? Evet. <gülüyor> evet. Hiye'l mudiril cedidi. Hiye. Hiye'l mudiri. Lil. Lil. Lil. Lil. Hiye. Lil. Hiye. Lil var. Lil. Evet. Bunu görmüyorum. Elbine görelim. Ha. Hiye lil mudiril cedidi Ha. Ne demek? O e, yeni öğretmenler arası. Ha, yeni öğretmen. Bunu da hemen yazalım. Hiye lil mudiril cedidi Hiye hiye ne demek? O. o. Kimden bahsediyor o? A arabadan bahsediyor. Araba müennes. O yüzden hiye getirmiş, huwa getirmemiş. Hiye müennes müennesler için o demek. Evet. Tamam? Hiye lil mudiri. Lil mudiri. Lil ne demek? Müdür içindir, evet. değil mi? Evet. Neden lil müdürü değil de lil müdiri? Neden ru değilleri? De baştaki, baştaki lambda, Lam neydi? Burada harficer. Evet, harf Harficerlerden bir tanesi. Lil müdiri olmuş, değil mi? Evet. Hı. Sonra buna bir tane ne getirmiş? Sıfat. El cedidi demiş. Cedid kelimesinin Türkçe karşılığını? Ye. Yeni. Bakıyoruz. Madem ki cedid müdüre sıfat, sıfat olduğunun delili bak ikisi de marife olarak gelmiş yan yana, değil mi? Evet. Heh. İkisi de müzekker, değil mi? İkisi de tekil, çoğul değil, değil mi? Evet. Bunlar hep bu alametlerden hep ne anlıyoruz? Cedid müdürün sıfatı olarak gelmiş. Şimdi müdür. Burada neden ru de, ru değil de müdiri? Neden el müdiri mudi, de, lil müdiru değil de lil müdiri dedik? Harfi cerden dolayı. O zaman el müdiru'yu yapan harficar. buradaki lam. Evet. Peki el cedidi neden cedidu değil? Çünkü sıfatı sıfatı olduğu için ha. E, sıfatı olduğu için ona uyacak hareketi ha. Hareket ederken derken Ona uyacak. Evet. E, peki o zaman e, diyoruz ki müdiru müdiri yapan harficar. icer. Cedidi cedidu'yu cedidi yapan ne? Şey ki uyması, evet. Değil mi? Evet. Ee, sıfat olması yani. Olması. O yüzden diyoruz ki hiye el cedidi o yeni müdüründür. O yeni müdüründür. Evet. <gülüyor> Limen hadha'l kitabu? Limen hadha'l kitabu'l kebiru. Kebiru. Hı. E, e bu büyük kitap. Hı kimindir kimin kimindir? Kimindir? Büyük kitap. Bu da aralarında sıfat mevsuul. Bak uyumuş her şeyde. İkisi de marife gelmiş. İkisi de merfu olarak gelmiş. Tamam? He. Evet. E Huwa lil, e, e hmm. lil müderrisi. Hmm. Hmm. Yani? Evet. Yani Huwa lil müderrisi. M. M. M. M. o M. M. M. M. midir M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Yeni öğrencilindir, evet. Yeni önce öğrenciye aittir. Evet. Hep sıfat mevsuf. Devam evet. ediyor. Evet. Eynel mil'akatu mil'akatu akatul sagîratu mil'akatus sagîratu mil'akatus sagîratu ne demek? Ee, küçük kaşık nerededir? nerededir? Evet. El mil'akatus sagîra küçük kaşık nerede? nerede? Sıfat mevsuf hep. Evet. Bak ikisi de müennes, evet. ikisi de tekil, değil mi? İkisi de marife evet. evet. <fil kubi> hiye hiye fil kubi. Hı. O şeyin küp şey oldu. Kub bardak. bardak Bak mı? orada resmini vermiş. O hiye, yani o, o hiyeden kas, kasıt küçük kaşık. Evet. Fil kubi bardaktadır. Evet. Eynel Eynel kursiyul Meksuru, Meksuru. Hı. E, Kırık sandalye Hı. Nerede? Nerededir? Nerededir? Evet burada <gülüyor> evet. هناك evet. orada orada evet. orada orada çamariin alıştırmalar ikra ve okutup oku ve okuyalım evet. et tabibul e, et, tabib, et tabibul cedidu fil fil müsteshfa ve what e, tabibul Ne demek et tabibul cedidu fil müsteshfa? Yeni öğretmen hastanededir. Evet. Yeni tabip hastanededir. Ha. Yani doktor hastane Yeni doktor hastanededir evet. Wa tabibul kadimu fil mustaf Mustasfa. Mustasfa. Fil mustasfa, tamam mı? Mustasfa. Ha, mustasfa poliklinik. Çok. Mustasfa. Hı. Ve eski doktor polikliniktedir. dir. tabibul kadim eski doktor fil mustasfa poliklinikte. Evet. Yeah. El kalemul el kalemul meksûru elel mektabi. Ne demek? Kırık kalem, pardon. Tamam, doğru. Kırık kalem e, masanın üzerinde. Evet. evet. Masanın üzerindedir. Evet. El Mirwahatu El, El mirvahatu pervane demek. El mirvahatu pervane. F ha, pervane. Hı, evet. O. El mirvahatu, mir, mirvahatu. O şey e, klimaya falan mükeyif derler. Keyiflendiren. Anladım. Mkiejjef, kalima. fil, e, fil, gurf, urfetul, Fil, urfetul, Fil, urfetul, kievire ti. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. واحته، الجديدة، المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. كبيرة تمام؟ الجديدة بق، الجديدة في الغرفة كبيرة تمام؟ el mirvahatu'l tu. el mirvahatu burada zaten mübteda merfu olacak. Tamam mı? İsim cümlesi mübtedadır burada. İsimle başlamış, merfu olacak. El mirvahatu diye başladık cümle. El tu da ona uymayacak mı sıfatı? Uyacak. Neden sıfatı? Bakıyoruz, ikisi de tekil, ikisi de marife, değil mi? İkisi de müennes. O zaman diyoruz ki el mirvahatu'l cedidatu. Ne demek? Yeni e, pervane. Sonra fi getirmiş. Fi nedir? Harfi Manası neydi? De, i̇çinde zarfiyye ifade eder fil Gurufeti odada. odada el kebirati kebira. büyük odada evet. el kebirati de gurfetinin neyi sıfatı, sıfatı. onu olacak elif lam almış gurfe. oda almış. almış yani burada aslında elif almış denmez marife marga, marga. kebira kebira da marife <gülüyor> Gurfet müennes kebira da müennes ikisi de mecrur evet. Neden mejrúr, Fiden dolayı. Yani gurfe fi'den dolayı hidundandolaj, Kebira da gurfe uydundan dolayı. Sıfat per vane, filururfé O zaman odada. ki biuk odada. yeni pervane hallu, hallu. Hallu, hallu, hallu, hallu, odada. odada. Arabiyyetu sehletu. sehletun. sehletun, haberi. Evet. Şimdi diyoruz ki el-lugatul arabiyyetu, Arap, Arap dili, sıfat evet. mevsuf arasında. Ahireten lugat mübtedah, Bak, lugat kelimesi mübtedah, evet. tamam mı? El-Arabiyyetu o mübtedanın sıfatı, yani el lugatla Arabiyyi kendi aralarında ne? Sıfat mevsuf. Evet. Sehletun, haberini getiriyorsun hemen, vuruyorsun. Çünkü haber lazım, isim cümlesi. Sehletun kolaydır. <gülüyor> o zaman diyorsun ki Arap dili kolaydır, kolaydır. evet gerçekten de kolaydır. Evet. El veladu el veladu el veladu tavilun. Tavilul Minel fasli min fasli. Ane talibun. Talibun min el Kuveyt. Şimdi bir saniye. El veladu tavil. Ne demek el veladu tavil? Kırık tercüme veriyoruz. Uzun çocuk. Uzun çocuk. El ladzi okey yani o uzun çocuk ki tamam mı? Minel fasil elen, şimdi sınıftan evet, çıktı. Evet. Yani şimdi sınıftan çıktı, ne diyecektik ona çıkan. Çık. Evet. Şimdi bu isim cümlesi mi? Fiil cümlesi mi? Isim cümlesi. O zaman i̇sim burada müthelha haber arayacağız Bak, diyoruz ki evet. el oledu taviru lezi harajel elen minel fasil, harajeminel fasil elen. Şimdi sınıftan çıkan o uzun çocuk, tamam mı? Evet. Bak daha hiç haber gelmedi. Çünkü, çünkü ne der haber gelmedi. Böyle bıraksan cümle eksik kalır. Evet. Desen ki şimdi sınıftan çıkan uzun çocuk. e ne olmuş ona? İşte haberi geliyor. Talibun. Talebedir. Bak haberi geldi. Minal kuvvet. Kuvvetten talebedir. Evet. Baştan. Et talibul e, el veledü taviluh. Uzun çocuk. Ellezi o çocuk ki haraca çıktı minel fasli sınıftan el ani şimdi. Talibun. Talebedir. Evet. Minel kuvveti. Kuvvetten. O zaman toplu cümle. Diyoruz ki: Şimdi sınıftan çıkan o uzun çocuk Kuvvetten talebedir. Evet. evet, devam. Ana <gülüyor> medreseti. Medreseti. medreseti. Medresetis geçin Medresetiz, e, sani, sani, saneviye lise. Evet. ثانويه لسه yazacaksana? الثانويه lise. lise. Evet. Devam. Eee ben ee, şey. filmde de sahaneviye. Ben lisedeyim. Ben, lisedeyim. ben lise medresesindeyim yani. Lise okulundayım, lisedeyim. Evet. Ee, ve hebe The Hab al-Rajulu, El Hab al fakiru El Fakiru, Ilel uh El Waziru Bakan. El Vaziru Natamek Bakan. Fakir Adam. Bakana Git. Fakir Adam Bakana Gitte. Eh. Jelesel Tolibul, Jelesel talibul, Jedidu, cedidu hmm. talibul Jedidu, Khalfe, Khalfe, Hamidul, Hamidin, Hamidin, Arkas, Hamidin, Arkas, Notre. Nem, nem, nem, nem, a sikkinu a sikkinul kbire sikkinul bet beteshter a sikkinul kbire a sikkin butcher demek nagy butcher nagy butcher ha ha haadun shedele ha evet. haadun keskint demes haadun -ha jedi jedi jidden e jidden haadun ha jidden nagy e butcher valójában keskintő haadun keskin. yani B büyük bıçak cidden keskindir yani çok keskindir çok keskin. evet men men men men, men, men, men hada waladu waladus waladus veldul waladus saghiru waladu kasiru saghira kasiru sende kasiru mu demiş evet. tamam tamam kız sende kısa bendeki küçük tamam, tamam aynı tamam sa el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 Elledei beine kausein. Kausein, parantez parantez. Beine kausein, parantez parantez arasındaki. Bade tehliyetihi bi el indeluzum. Yani, eğer burada el getirmen gerekiyorsa koyacaksın. Tamam ez Evet. okuyalım És Şimdi böyle yapmış. És ez a şimdi bakmışsın ez a szó. És ez Öğretmen nerede? Öğretmen nerede? Şimdi karşısında parantez içinde cedidun kelimesini evet. vermiş. Şimdi bu cedidunu öğretmene ne yapacağız? Montaj. Sıfat yapacağız. Nat yapacağız. Nat menud sıfat mevsuf. Aynı evet. şeyler. O zaman ne yapacağız? Burada cediduna ne eksik öğretmenin sıfat olması için? Elif. Marifelik evet. eksik. O zaman eliflam evet. getireceğiz. Evet. Eynel muderrisul cedidu. Eynel, eynel muderrisul cedidu. Yeni öğretmen evet. nerede? Altı'a geçelim. Burada ne demiş? Et Et-taciru yan tarafta fi-suhi, çarşıda. Çarşıdadır. Tamam, bu kebirunu şimdi taciru'ya sıfat yapacağız. Et-taciru, et-taciru, et-taciru, et-taciru kebiru, fi-suhi. Eliflem getirdik. Ne demek? Büyük esnaf, şey, büyük tüccar. çarşıdadır. Evet. Ene, e talibun en-e-talibun, kadimun. Ben eski öğrenciyim. Tamam. Nasıl düzelteceğiz? Aynı. Aynı, Aynı. Aynı koyduk yani. Aynı koyacağız evet. tekrar. Enâ talibun kadimun. Ben... Çünkü neden? Talibun... Evet. Nekirâ. Ne kadimun evet. da Nekirâ. Nekirâ. Burada... Evet. Celeset talibu... Demiş. Celeset talibu... Hemen devam et koyarak. Tamam. Celeset talibu... Talibul cedidu... Eee... Halfe Muhammedin. Evet. Hemen El-Cedidun'a Cedid, da Eliflam getirdi. Elif getirdik. Ne demek? Ee, ne dedik? Yeni öğrenci e, Muhammed'in arkasında oturmaktadır. Otur. Oturdu. Oturdu. Yeni öğrenci Muhammed'in, Muhammedin arkasında oturdu. Getirdik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Menmen. men Men-Veled. Men geçiş yap. Menil. il men veledu Tavilu, hemen a getirdik. megterdelik, miért? Veladit Tavilu. Ne demek? Komple tercime. Színf. Most? Ne demek? Kırık mı Most? Komple Most? Most? Most? Most? Ammarun, Ammar. Ammar. Waladun e, Khasirun. Eh. Kısa bir çocuktur. Evet. Ammar kısa bir çocuktur. Evet. Khasirunu Aynen olduğu abi. gibi e, bırakıyoruz. Aynen. Evet. Faisalu. Faisalu. Faisalu. Faisalu. Evet. Faysal. Tabi, e, tabibun. Tabibun. Tabibun şahrun. şehirun. Şehirun. Şehirun. Harun. Şehirun. Bunu da olduğu gibi bıraktık. Meşhur doktordur. Meşhur doktordur. Faisal meşhur bir doktordur. doktordur. Evet. evet. Liman ház? Liman ház? A Múdiri? Liman Seri? Mi a Múdiri? Mi? Ez nem csak egy kis Múdiró, egy Seri. Seri, Liman ház? a Seri? Ez? Liman egyéb? Mi? Ne? Eee... Itt? Itt? Tamam. mecrurdur. Tamam. Hı. seriru... Serirul... Hı. E, meksuru. Serîrul meksuru. Ne demek? Ee, kırık yatak kimindir? Limen seri serîrul meksuru. Bak, eliflam getirdik meksûru'na. Elif, Çünkü evet. serîrul'un sıfatı olacak. Evet. Hâzâ kalemun meksurun. Hı. Bunu da olduğu gibi bırakıyoruz. Olduğu gibi Bu kırık bir kalemdir. Evet. Bir kalemdir. Eynes Eynes sıkkîni Sıkkînû. Sıkkînû. Pardon. Eynes Haudo. Evet, haddu. Egyen a haddu. Ba a sikkinul haddu. haddu. Ne demek? E... Későn búcsak bıçak Későn búcsak melyedik? Igen. Melyedik? Limen haza. Limen haza seyyar... Hadihi. Limen e, sey... Limen Limen Limen haza szia. Limen haza szia. Bu bu güzel araba. Kimindir? Kimindir? Evet, ikra oku. Değil mü? Evet. İkra oku. Biz de ne yapacağız? Okuyacağız. Şimdi burada elle, elleziyi vermiş. Bak hep sende de çizgi çekmiş mi ellezinin altını? Altı evet. Şimdi burada ellezinin ellezi olan yerlerin altını çizmiş. <gülüyor> ellezinin kullanışını veriyor. Evet. Şimdi birinci cümleyi okuyorum. Et-talibu talebe ellezi o ki. Tamam mı? Kharadge min el-fassli l-għanex. Kharadge cikkte min el-fassli s-nuftan l-għanex. min indinuzia. Min indu nisja. Fam, tamam. indu nisja. Endenozia d-mek. Indu. Sam, tamam. indu nisja. Indu nisja. Endenozia d-mek. Ee, şimdi min end Indonesia. Endonezya'dandır. Yani şimdi sınıftan çıkan, ellezî en an yapıyordu ya. Evet. Tamam? O zaman diyor ki et-tâlibu tâlibe o ki harace çıktı yani çıkan. Evet. Çıkan talebe var ya o talebe Eldezi. min el-fasli sınıftan şimdi Eldezi. min endonezya Şimdi sınıftan çıkan talebe Endonezyalıdır. Evet. Devam. Al-kitáb, al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- al- kitap. al- al- al- al- al- Ellezi o ki nerede? Alel Mektebi. Masanın, masanın üzerinde. olan olacak o zaman. Evet. En an ya. Evet. Masanın üzerindeki. Masanın üzerinde olan. O ki dedik ya. Evet. Ellezi. Yani öğretmenin masasının üzerindeki veya üzerinde olan. Değil mi? Evet. Kitap. Lil Muderrisi haberi. Evet. Öğretmenindir. Masanın üzerindeki kitap öğretmenindir. Evet. Öğretmene aittir. Evet. Devam. Liman hadha al Liman hadha al jemilu, Ledi Liman al al al Soru var burada. Evet, al Mektabi ee... Güzel... Bak şimdi. Ellezi ile al mektebi bir düşün bakayım aralarındaki mana olarak el mektebe ki olan ha masanın üzerinde masanın olan üzerindeki Heh. güzel kalem Heh. kime aittir kimindir evet. masanın üzerindeki güzel kalem kimindir evet. tamam devam el beytul el beytul kebiru kebiru Kibiru el beytul kebiru fi zalika el şari'e veziri. He. Ne demek? <gülüyor> şarîe. Bak şimdi. Fîzâlîke şarîe ne demek? O Ş O caddede. O caddede vezir. He. Şimdi veziri geç. O caddede. O caddedeki He. Büyük ev vezirindir. Vezirindir. Evet. O kadar. O caddedeki büyük, büyük ev, ev bakanındır. Vezirindir. Bakanındır. Evet. es ledi, esserére ledi, esserére ledi, esserére ledi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, çatrefilli biçimle <gülüyor> es eseri ruh ellezi kırıktır fi vur feti ha ha feti meksur meksur bak şimdi bu isim cümlesi mi fiil cümlesi mi o, isim cümlesi mübteda haber arayacağız o zaman değil mi evet. şimdi dedik ki eseri ruh bu mübtedası zaten yatak ellezi o yatak ki fi feti Hamidin mi dedik? Hamidin. Evet. Bak de, şimdi. fi Hamidin. Şimdi gurfeti neden gurfetu değil? Başındaki harf dolayı fi gurfeti. Hamidin hmm. do, mudafun Yani gurfetu Hamidin aralarında ne? Mudaf Mudafni Yani Hamidin odası. Evet. Tamam mı? O zaman Hamidin odasındaki ellezi var ya burada? Evet. Hamidin odasındaki Yatak. işte haberini arayacağız. Meksurun. Haberini getirdik. Yapıştırdık buraya. Kırıktır. Evet. Bak. Eseriru yatak. Ellezi o yatak ki fi gurfeti hamidin Hamidin odasında olan o yatak evet. Meksurun. Kırıktır. Haberi. Tamam evet. Devam. Şimdi devam derken bitti zaten. Evet. Şimdi şurada bir tablo vermiş en altta. Kare içinde. Demiş ki Beytun cedidun. Beytun cedidun. Ne demek Beytun cedidun? Ev. Yeni ev. Yeni bir ev. Beytun cedidun. Bet kelimesi tekil mi? Tekil. Cedidun tekil. Nekira mı, marife mi? Beyt kelimesi nekira. Cedidun nekira. Değil mi? Tekil mi, çoğul mu? Tekil. tekil. Cedid tekil. Müzekker mi? Müennes mi beyt? Müzekker. müzekker. Cedid, müzekker. O zaman bakıyoruz ki bu sıfat mevsuf. Evet. Başka bir şey olma ihtimali yok. O zaman hemen altı yazmış. Bak bir çizgi çekmiş. Beyt'e men'ut demiş. Men'ut. Men'ut. Men'ut'un diğer bir ismine biz ne dedik? Mevsuf dedik. Aynı şey. Mevsuf. Parantez içinde dedik. Mevsuf. Tamam mı? Evet. ona ne demiş? Nat. Nat'un. Ona ne dedik? Sıfat. Sıfat dedik veya sıfat. Evet. O zaman ya buna deriz ki nat men'ut evet. ya da sıfat mevsuf. Evet. Ya da sıfat mevsuf. Bu nat men'ut olayı falan bu ibareleri ak <gülüyor> aklında tutmaya çalış. Çünkü bunlar isim sıfatlarda gelecek önemli. İsim sıfat üzerinde bu <gülüyor> ibareler geçer. Evet. <gülüyor> Mevsul zaten geçer devamlı. Nat geçer, menut yani geçer, hepsi geçecek. Sıfat kelimesi zaten ma'ruf. Ederim. İsim sıfat diyoruz. Şimdi burada diyor ki el kelimatu'l cedide tu yeni kelimeler. Evet. El mektebetu. Ne demek? Mektebetü kütüphane. kütüphane yani. El ana şimdi. Evet. El mirvahatu pervane. pervane. El mustawsafu klinik. Evet. El medresetu saneviyyetü lise. Evet. El vezir bakan. Mesela, birisi de, Ara, Arap'la egyet mesela, hogy studioszanám, sennerdoksen, fitt, sen nerede ez ennyit, sen yetiyor. İlla filmede sane vi, ez pratikte, yani, Saneviye, lisede anlar. El-Veziru Bakan, şehirun meşhur, Haddun, Haddun, keskin. Ólah, ólah, ólah, Sallallahu aleyhi ve sellem,